Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu Evet 25. dersin kaldığınız yerden devam edelim. Et saniye, ikinci alıştırma. Iqra'l misale. Misali oku. Summa edhil kana al cumalil atiyyati. Biz Bizim misal var. Sonra gelen cümlelere kana'i girdir. İdihal et. Hamidun meridunil anne. Hamid şimdi hastadır. Başına kâne'nin dahil edilmiş hali kâne hamidun meridan emsi Hamid dün hastaydı. Kâne ve önünde ne demiştik biz? Nakıs fiiller. Ne yapardı bunlar? Müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına dahil olur. Müpteda'yı ref eder ve kendisine isim olarak alır. Kâne ve kardeşlerinin ismi olur. Evet. Haberi de kendisine haber olarak alır ve onu nasip var? eder. Evet. İnne ve kardeşlerinin tam zıttı işini yapar yani. Zeynebu Tâlibe Tun. Zeyneb bir öğrencidir. İsim daha doğrusu müpteda diyelim. Müpteda mühennet olduğu için buna kâne değil de kânet dahil olur başına. Kânet Zeyneb'u talibeten Zeynep bir öğrenciydi. Evet. Burada da yine Zeyneb'i Refett'i ismi olarak aldı. Talibetünü nasbetti, haber olarak aldı. Niçin kânet dedi hocam? Zeyneb müennes olduğu için. Oldu. Hı -hı. İnne ve kardeşlerinden müzekkerlik müenneslik yoktu ama kânet ve kardeşlerinde var. Çünkü onların nakız fiiller, fiil kalabında olduğu için müzekker müennes... Efendim söyleyeyim, e, muzarisi, mazisi, emri hepsini olmasa bile bir, kısm, bir kısmında var. Evet, misallerimiz bunlar. Aşağıdaki örneklerin başına kaneyi dahil edeceğiz. El-mâ-u bâridun, meselen. Kâne-l-mâ-u kâne, kâne, kâne, kâne, e. bâ bâ kâne, -bâ güzel. Üçüncü örnek ikinciyi okuyayım geçeyim Elbabı Meftuhun kafa açıktır üçüncü örnek Ennafizetu Muglegatun Kâne, kâretin, Kânetin Nafizetu Kânetin Nafizetu İltigali Sakineyim var çünkü Kânetin Nafizetu Muglegaten gibi anlaşıldı inşallah müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına dahil olduğu zaman müpteda'yı isim olarak alır ref eder haberi haber olarak alır. Nasbeder. Haşimun müderrisun Erracülü nasraniyun adam Hristiyandır. El cevvu baridun hava soğuktur. El müdiru calisun fi gurfatihi müdür odasında oturmaktadır. Hazihi saatu rahisatun bu saat ucuzdur. Ömeru tacirun ganiyun Ömer Zengin bir tacirdir. Burada sıfat mevsu ilişkisi var. Mesela bunu yapalım veya aşağıdaki ne yapalım daha iyi olur. Amuna müdiru medresetin amcamız okulun müdürüdür. Cümlesine kâne'yi dahil edelim. Kâne amuna müdiru medresetin izafet terkibi Müdira. olsun ne olursa olsun ne yapacaktı haberi kendisine haber olarak alıp nasip edecekti müdiri <gülüyor> medresetin. 9 Dokuzuncu örneği de yapalım. Orada da sıfat mevsu ilişkisi var. O meru tacürün ganiyün. Evet. Kâne umero. Sıda racül mü tacir yerine yani racül Peki, racülen ganiyen. Evet. Niye ganiyen? Çünkü sıfat mevsufunu uyacak. Güzel. Hamidun talibun. Hamid el mübtedeu. Talibun el haberu. Bunun gibi bir isim cümlesinin başına kane ve kardeşlerinin biri sahil olursa kane Hamidun taliben olur ve mübtede olan Hamid İsmu kâne olur. Kânen ismi kâne. haber olan talip haberi kâne olur. Kânen haber olur. İsmu kâne merfûun ve, ve haberi kâne mansûbun. Kânen'in ismi merfûdur ve haberi kânen'in haberi mansûdur ikrail misale, misaleyni mi size yine? İşte gene misalim, Peki da. doğru olanı o. ikrail misaleyni ثümme edhil la yezalu alel cümel atiyeti ilmen bi enne la yezalu min hevati kâne. Evet. İki misali oku sonra la yezalünün kânenin kardeşlerinden olduğunu bilerek Gelen cümlelere la girdir, dahil et. Demek ki la-i zalu kardeşlerinden, nakız fiillerden birisi. Burada yeri gelmişken bir hatırlatayım. Dersin sonunda inşallah yazdıracağım bunları seven ben. Kâne ve kardeşleri toplam 13 tane. 13 tane. Çeşitli çeşitli manaları olan ve her birinin çeşitli kullanımı olan 13 tane e, nakız fiildir onlar. Ders sonunda inşallah yazdıracağım. Bunlardan birisi de yani o 13'ten birisi kâneydi. Bir diğeri de la yazalıyormuş. Örneklere bakalım. İbrahim-u İbrahim İbrahim uyuy uyuyandır. Bazen ismi failler müzari fiil manasına tercüme edilebilir. Uyuyor diye. Uyuyandır değil de uyuyor halihazırda hazırda. O manalarına tercüme edilebilir. İbrahim uyuyandır veya uyuyor. لَا يَزَالُوا اِبْرَٰهِمُ نَائِمًا İbrahim uyumaya devam ediyor. Uyuyan olarak devam ediyor. يَزَالُوا zâle yezalü kendi başına olumsuz anlamı ifade ediyor. Başına la veya ma geldiği zaman iki olumsuz birleşir. Olumlu, olumlu olur demiştik. İbrahim bu cümleden müpteda Naim'un onun haberi başına kâne ve kardeşlerinden bir nakız fiil dahil olursa la يَزَالُوا gibi İbrahimu ismi merfu, Naimen onun haberi mansubudur. Aminetu naimetün. Amine uyuyendir. Onun başına da yezalü değil de tezarülah olacak. Çünkü muzari fiilin e, müfret müennes gayib sesrası tek gibi, yek gibi değil de tek gibi. Muzarat t. harfi t olan kısmından da Evet. Bunun başına da la tezalü amenotu naimeten dahil olur. Evet. Mesela burada gerçelilerde gelecektir de ene naimun deseydik. Bunun başına la ezalu dahil etmek istersek nasıl yapacaktık? La ezalu naimen diyecektik. Evet, misaller okuduk alıştırmalara geçelim. Haşimun azebun. Evet, o zaman ne yaparız? Haşim Bekâ. bekardır. Evet. Biz diyeceğiz ki yezâlu, la yezaalu İshamun azaben. Sinan Bey. La yezaalu İshamun. Evet. Azaben. Yani. Azaben. Evet. <gülüyor> Haşim veya Haşim artık hangisi sizin kitabınızda? İşâmin. O müpteda. dolayısıyla la yezaalu başına dahil evet. olduğu zaman olacaktır. Layzalu'nun ismi şey olacaktır. Merfu evet. azebun ise bu cümledeki haber evet. olan azebun ise Layzalu'nun haberi olacak, mensup olacaktır. Layzalu Şamun veya Haşimun azeben. Evet. Dana ne olarak ne olmuş oldu hocam. Beker, yani, bekar bekar olarak daha devam, devam ediyor. ediyor. Bekarla devam ediyor. <gülüyor> <oluyor. gülüyor> El müderrisu calisun indel müdire. Öğretmen müdürün yanında Oturandır. Oturmaktadır. La yezalul müderrisu calisen inden müdiri. Değil mi? Calisen inden müdiri. Evet. Ahmetu meridun. Ahmet hastadır. El cevu harun. Hava sıcaktır. El mektebetu muğulagatun. Cümlesinin başına la yezaluyu dahil edelim. La tezalül mektebetu ten Evet. Güzel. Kütüphane kapalı olmaya, kapalı olarak devam etmekte. Esseyâretü ben de okumuyor. Cedîdetün mü? Cedîdetün. Hamidün, gaibun. Diğer de diğer cümleler onlarda siz bakarsınız. Teemmel mayeli gelen şeyleri düşün. merfuu vel ve mecruru nasıl hangi cümlelerin dehale zamiluke zamiluke ee, ismi dehalenin faili olduğu için merfudur ref alameti dammedir cae e ke ebun kelimesi ise esma us'tan birisidir caenin failidir ebuke esma us'tan ref hali refaline ileydi Vav ileydi. Çünkü onlar harekete değil de harfle yıraplanırdı. Özel durumlarda. Özel durumlar hariç. Mesela mütekellim ve aslanın olması veya yalın olması hariç harfle yıraplanırdı. Câ e ebûke Ebuke değildi ebu ebûke değil de, vav ortaya çıkardı. E hûke de aynı onun kısımda. gale e -ke. erkek kardeşin dedi ki burada da gâle'nin faili e kelimesi. E -ke kelimesi. Dolayısıyla ref hali vav'iledir. Nasb hallerine bakalım bu kelimelerin. Ra'aytu zemileke, okul arkadaşını gördüm. Ra'a fiil, tu fail, mef'ul zemilek. Bundan dolayı mef'ul mensub olduğundan dolayı daha doğrusu. Zemiyle diye okudukta zemiye lü diye okumadık. Ee, babanı veya erkek kardeşini gördüm demek için de ra'aytu ebake ve seltu se ehake diyerek Onları nasip ederiz. Ra'nın mef'uli ebake Esma-ı Sitte'nin eb, esma hali elif evet. ileydi idi. Se'eltu e, se e de senin erkek kardeşini sordum cümlesinde de e-hâke, Dolayısıyla mef'uli. Dolayısıyla nasb halinde gelmek durumunda. nasb hali ise Esma-ı Cer haline bakalım. Bu kelimelerin zemi zemileke li, li harf cerinden dolayı mecrur zemileke dedik. Gultu ke babana dedim ki veya babana şöyle dedim. Li harf dolayı ebun kelimesi ebuk kelimesi mecrur esma ustencer haline ileydi. Ya ileydi. Ebike diye bundan dolayı y'yi ye, e, ye ile cer ettik. Ebuki kelimesini Haza li akhike bu sen erkek kardeşinindir cümlesinde de li harfi zerinden dolayı ke kelimesi mecrur. İsmu'l-cer hali ya ile olduğu için li akhike oldu. Anlaşıldı mı? Evvel-i ya mı diyorduk bu hocam? Evvel-i meksur ya, evvel-i ya, müsenna ve cemi'z-zeker salim eril isimler için idi. Anlaşıldı mı? Emle' el makanel khaliyete bi ebin. Boş mekanları ebun kelimesiyle doldur. Burada ebun kelimesinin merfu, mensup ve mecbur kullanımları olacak. Siz de ona uygun olanlara ebun kelimesini koyacaksınız. Örnek: Na tacurun kebîrun. Boşluk na tacurun kebîrun. Babamız Büyük bir tacirdir diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Ebuna. Ebu na, müpteda çünkü. Müpteda olduğu için merfi olacak. Ebuna. Tacirun, Kebirun. Osman şu kapıyı açar mısın? Evet. Hadihis seyyaratü li ebina. Ebi Bu otomobil babamızındır demek için. Niyah üzeriyle cer edeceğiz. Li ebina olacak. Evet. Dikkat edin. Bu cümlelerde, her iki cümlede de Ebu'nun kelimesi na'ya muzaaf oldu. Zaten mütekellim miyası dışında muzaaf olduğu zaman harflerle iğraplanırdı değil mi? Evet, na'ya muzaaf olduğuna dikkat edin, edin. Onun gibi bir başka e, izafetle gelişi e ra te na e ba e Çünkü Çünkü Ebu'nun kelimesi burada ra'nın mef'ulüdür. Mef'ul de mensup gelir. Esmas sten minus Parisse nas elifledir. Era ait e bana babamızı gördün mü? Yeterli mi? Tamam. Geçiyorum. Eyne zehebe ki ya Fatimetü, ey Fatıma baban nereye gitti diyeceksiniz. Meta haraca ke ya Ali ey Ali baban e, ne zaman çıktı diyeceksiniz. Iseli <gülüyor> ki ya Zeynebu ey Zeyneb, babana sor e, diyeceksiniz ene arifu ke ya Osmanu babanı tanıyorum ben diyeceksiniz ya Bilal ke dur risaleten illa ki ke ey Bilal babana bir mektup yazdım diyeceksiniz semiyotu enne ha tabibun şehirun Eşittim ki onun babası meşhur bir doktor dur diyeceksiniz. <gülüyor> İmleyl emakinel haliyete bi akhun. Egun kelimesi için yaptıklarınızı burada akhun kelimesi için yapacaksınız. Gelen e, mekanlara, şey boş mekanlara akhun da boş mekanları akhun ile akhun kelimesiyle doldur. Eyne ki ya Selma, e Selma. Erkek kardeşin nerede diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? Eğne ehu <tob SCI> ki. Ehu şey ki. ki. Selma'dan dolayı ehu ki. Evet, burada ehu ke veya hu ki kelimesi mef'ul, şey özür dilerim, müpteda. Ondan dolayı merf'u geldi. Harece, ha, ma ke. İki boşluğu ehun koyacağız. Yani onun erkek kardeşi senin erkek kardeşinle beraber çıktı diyeceğiz. Birinci boşluktaki e, boşluğa konulacak ekhun kelimesinin haracanın faili olacağı için harace, ehu he, ikinci boşluktaki de mea harfi C ile harfi C'ye şey mecrü olacağı için mea ehike olacak. Güzel. Teintum inşallah. İnşallah. el elferiyalin min ke baban, erkek kardeşinden bin riyal aldım. Ezunnu en hu talibun zannediyorum ki onun erkek kardeşi öğrencidir. Ebhasu an ke senin erkek kardeşini aradım cümlelerinde ki boş para uygun ekun kelimelerini uygun olarak yerleştireceksiniz. El kelimatul cedîdetü yeni kelimeler sefirun cem'uhu süferâ'u elçi müfettişun müfettişun cem'uhu e, müfettişûne <gülüyor> müfettiş şurtiyun cem'uhu şurtetun polis amidun cem'uhu umedâ'u dekan Meridun <mâ> cemuhu merda hasta, mütegâidun emekli terekeyyet ruku terk etti, ellefe yüellifu telif etti, hazırladı, bir araya getirdi. Hazırladı mı? Telif etti. Telif te etti. Bizde bu kelime hocam? Muğlağın kapalı. Çünkü o, o Müfettişin. Evet. Ne Şimdi yazınız. Kâne ve ehevâtuha. Kâne ve kardeşleri. Kâne ve kardeşleri. Ehevâtuha. Kardeşleri. Kız kardeşleri. dolayı ehevâtuha hiçane oldu idi manasına. ثاني emsa emsa sadr sa diyorum sa. Em. sa emsa yani hemze mim sin sonda metarefinden ya var emsa Hemze, cizmli mim, meftu, sin ve yağ, metakel o, şey, e, elif maksure, emsa. Akşam vakti oldu. Emsan karşısında mı? Emsanın manası. Akşam vakti oldu. Herhangi bir iş, bu emsadan sonra gelecek cümle neyse o, akşam vakti oldu. Emsa fiili. Bunun gibi birkaç tane daha fiil var. Bazen nakız fiil olarak değil de tam fiil olarak kullanılır. Akşamladı. Akşama erdi manasına. Salis Edha Edha Hemze Dat Ve Ha Sonunda gene Elif-i maksure Ya var. Edha Duha buradan türeme Kuşluk vakti oldu. Ebha kuşluk vakti oldu. Her neyse o bahsettiğimiz husus. Er, erabi, er zalle, za, zalle, yarım peltek, za ve şemdeli lam, zalle, çekeri yok. Gündüz vakti oldu. Zalle mi? Zalle, evet. Gündüz vakti oldu. Gündüz vakti oldu. Bağ te. Bağ te. Beşincisi bağ te. B, met harfi elif ve T Yumuşak T. Bağ te. Zalle de şey, met yok mu? Yok. Bâte Gece vakti oldu. Geceleyin oldu. Sadis Esbeha Esbeha Sabah vakti oldu, evet. Esbeha'da Sadri Esbeha Sat dinler mi? Sat. Maksur. Maksur'a mı var? Yok. Esbeha. Ha yok. Yani çeker yok. Hemze. Sat. Beha. Ha da şey var mı? Çeker yok. Yok. Dört ayet. Esbeha. Sabah vakti oldu. Bundan sonra gelecek. Her ne? Olsun süse. Esabi. Sara. Sara. Sara, sat me tarifi Elif var, ra, ra'nın çekeri yok. Sara, dönüştü bir halden başka bir hale dönüştü. Bildiğimiz Sara'nın şeyi gibi herhalde. Benimki. Sarsıntılardılar var, var, var ya. Düşe de bayıldılar. Hmm. Hep lep sarsdı. <gülüyor> tamam yani dönüştü oldan mı getmedi acaba? Essamin leysa. Leysa, daha önce görmüştük. Lam cezimli ya ve çekersiz sin leysa. Bunu hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Olumsuz. olumsuz. olumsuz. Ama neyi olumsuz? Halin olumsuz. Şimdiki zamanın olur hal Halli vaktinin Olumsuzu nehije. Arka arkaya okuyacağımız şimdiki dört tanesi ise devam etti manasına. Et tasi ma zale mudarihu la yazalu. Mazale alt alta yazalım. Dokuz mazale zale mim yani nehiması. Keskin Z me tarifi Elif ve Fethalı Meftu Lam. Mazale. muzaresi La Yizalu. Parçada e, kitabımızda alıştırma aladı gördüğümüz. Açır Menfekke Ma Ma Infekke. Ancak infekken yani hemzesi hemzayı basit olduğu için Menfekke diye geçiyoruz. Yazılırken ma infekke diye yazılır. infekke Ancak hemze-i olduğu için o hemze-i vasılı'nın infekke'nin iyisini, hareketsini koymayın. ma'dan sonra geldiği için menfekke diye yazılır. ma'nın çekeri bir tane hareketsiz hemze metarifi gibi değil mi? cezimli nun fe fe ve şeddeli kef, men fekkeh, bu da ma manasına, e hadi aşar, ma feti'e, ma feti'e, Fethi. te'nin sonunda bir tane y koyacaksınız, çünkü o sondaki hemzenin, e, hemze için yazılması gerekiyor ma feti gibi olur. Y'in üzerine de e, hemze işaretini koyup üstün işaretini, üstün hareketi üzerine. ma feti ma Feti e. <gülüyor> evet on ikincisi ma beri ha ma beri ha Ma nehiması, B ram, şe Ra kesralı me meksur ve Ha kalın Ha. Bu dördü ma zalen, mafetiye ve ma beriha devam etti mailesine. Devam etti, etti mailesine dördü de. On üç ve sonuncu kardeş ise Madame. Ma, ma nehiması Dame, Dal. Me tarifi elif, mim çekersiz. Madame. Madame. Evet. Bu da devam ettiği müddet. Devam ettiği müddet. Bundan sonra gelen şunca devam etti. Yani. Kur'an-ı Kerim'e gelir. Ma dâmeti semâvâtu vel ard gökler veriller devam ettiği sürece manasında. manası herle suali fan Tabii ki Hı -hı.